Efendim, eşime sinirlenince beddua ediyorum ama sonra pişman oluyorum demiş. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi bak, durumun nedir? Bir demiş. defa beddua etmeyeceğiz. Yani öfke kontrolü diye bir şey var. Biliyorsun e, psikolojide de e, bir insan öfkelendiği zaman öfkesini kontrol etmesi gerekiyor. E, Muttaki insanların özellikler arasında belki adami algayıza var. Öfkesini kontrol, eden. e, kontrol edenler, öfkesine hakim olanlar. Sinirlendiği zaman. Ben bu konuyla ilgili bir geçmişte yazı kaleme almıştım. Peygamberimiz öfke kontrolünü nasıl yapıyor mesela, nasıl tavsiye ediyor? Peygamberimiz diyor ki ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız uzanın, yatın, abdest alın, anzü besmele çekin. La havle ve la kuvvete illa billahi illa azim deyin. Şimdi... Ayakta iken, Oturunca ne olur? Hareketiniz kısıtlanmış olur evet. Oturup da yatınca, uzanınca Daha da kısıtlanmış olur Efendim işte abdest alınca Bir serinlersiniz hı hı. Abdest alırken bir vakit geçer Dolayısıyla öfkeniz, siniriniz Teskin olur La havle, amuz besmele çekerek Şeytandan Allah'a sığınmış olursunuz Allah'tan yardım istemiş olursunuz La havle ve la Diyerek Allah'tan Yardım istemiş olursunuz ve bu şekilde öfkenize hakim olursunuz. Dolayısıyla hemen sinirlenince beddua etmemek lazım. Sonra ne diyor? Allah belanı versin işte canın cehenneme gitsin vesaire diye başlıyor. Teskin olduktan sonra da ya yaptığına pişman oluyor. İşte pişman olacağımız şeyi yapmamak lazım başta düşüneceğiz onu. Evet. Psikologlar da hocam bu arada e, sinirlendiğiniz zaman içinizden birden ona kadar sayın diyorlar. Aslında Peygamber Efendimiz ha, Aleyhisselatü, Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği, yani. söylediği Aynen. şeylerle Aynen. örtüşüyor yani. Tabii. Ha, niye birden ona kadar sayayım ki? az besmele çekerim. İşte aşağı yukarı e aynı zamana su Fatih, Suresi, Fatih e Suresini okurum. La havle ve la kuvveti illa Bunları yaptığım zaman bir de sevap kazanıyorum yani. Aynen öyle. Bir taşla iki kuş gibi oluyor. Yani bir, iki, üç, dört, beş, altı, on dersem sevap da kazanamam yani. <gülüyor> Allah razı olsun.